Alican'ın teslimiyeti. Malum tasavvufta ihlas, muhabbet, teslimiyet çok önemli dedik. İşte biz vaktiyle ihlası iyice bilmediğimiz için çeşitli hatalara düştük. Türlü türlü zahmetler çektik. Bir müride mürşidinden başka bir yerden menfaat gelmeyeceğini o zaman anlayamadık. Oysa bu yola girmiş bir kişiye asıl fayda mürşidinden geliyor. Bu bir başkasından, etrafındaki komşularından, abisinden gelen faydaya hiç benzemiyor. Bunu iyi anlamalıyız. Vaktiyle biz bunu hemen kavrayamadık ve başımıza sıkıntılar geldi. Gavs-ı Hizani Hazretlerinin bir halifesi vardı. O anlattı. Puzat, memleketi Van'da Arvas köyüne yerleşmiş Orada insanları irşad etmeye başlamıştı. Bir dergah açmıştı. Etrafında sofileri de vardı. Gafs-ı Hizani Hazretleri irşada başladığında Kendi şeyhi Seyyid Taha Hazretleri Kudüs-i Sırru hâlâ hayattaydı. Bu halife olan zat bir gün yanına bir müridini almış. Kendi şeyhini ziyaret etmek üzere yola çıkmıştı. Şeyhinin köyüne neredeyse yaklaşmışlar. Bir saat kadar da bir mesafe kalmıştı. Müridin ismi Alicandı. Halife olan zat müridine, Alican Can, bugün teveccüh günü, bu fırsatı kaçırmayalım, teveccühe girelim. Onun için bugün bir şey yeme, demiş. Eskiden pazartesi, perşembe günleri teveccüh yaparlardı mürşid-i kâmiller. Gavs-ı Bilvanisi hazretleri de, Seyda hazretleri de çok teveccüh yaptı. Ondan sonra gelen Saadat-ı Kiram, artık müridleri, Çok kalabalık olduğundan teveccüh yapmamaya başladılar. Teveccüh günü yemek yenilmezdi. Usul öyleydi. Ancak çay içilirdi. Adabına göre teveccühün nasıl yapılacağına dair edepler anlatılırdı. Teveccüh başladığında mürşid, herkesin tam önüne gelir, nefes verirdi. Bu bir anlamda manevi ameliyattı. Müridin önündeyken, mürşid bütün saadat-ı kiramdan istimdat talep ederdi. İşte halife, bugün teveccüh günü, bu fırsatı kaçırmayalım, teveccühe girelim deyince, müridi yanına getirdiği azık torbasına hemen el atmış, bir miktar ekmek çıkarmış, başlamış yemeğe. Bu sefer o mübarek, ''Alican, sen ne yapıyorsun?'' demiş. ''Ben sana bir şey yeme dedim, sen inadına yapar gibi ekmek yemeye başladın.'' Alican Sofi, ''Kurban, neden yemeyeyim ki? Ben teveccühe girmek istemiyorum.'' demiş. ''Peki neden girmek istemiyorsun?'' diye sormuş halife. ''Bu, saadat-ı kiramın geldiği ruhani bir meclistir, teveccühdür. Bu kadar büyük velilerin geldiği bir zikir meclisine girmiş olsan, ne kadar çok istifade etmiş olursun. Sen deli misin?'' demiş. Sofi Ali ''Kurban, o benim mürşidim değil ki, senin mürşidin. Senin bundan istifaden olur. Benim istifadem ne olacak? Benim istifadem senin teveccühündedir.'' ''Ben senin teveccühüne girmek isterim.'' demiş. Bu cevap o zatın çok hoşuna gitmiş ancak bir şey dememiş. İşte yanına gittiğimizde Gavs hazretleri bize bu sohbeti yaptı ve şöyle dedi. ''Sofi Alican gibi olmalı. Tabii ki biz bu yola girdiğimiz ilk günlerde bu adabı bilmediğimizden çok sıkıntılar çektik. Sıkıntıdan başka bir şey elimize geçmedi.''